Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulaneler Banu Aksoy ve Yıldıray Karagüle. Kitap dostu Sezin Okulu sunar. Bir dolap kitabı hoş geldiniz günaydın. Günaydın. Ee, pırıl pırıl bir hava var dışarıda buraya gelirken yolculuk çok keyifliydi. Ee, elinde de çok keyifli bir kitap var. Her ee, zaman keyifli. Çok keyifli gibi. ve <gülüyor> evet uzun isimli bir kitap var. Ee, küçük insanlardan büyük sorular, hayli mühim insanlardan basit cevaplar evet. ee, diye bir kitap. Çok ya yani kapağı çok güzel zaten. Ee, al yanaklı bir ineğimiz var kapakta ee, turuncu bir fon üzerinde. Bu e, kitap bir bilim kitabı e, aslında. E, Domingo yayınlarından çıktı yakın zamanda. E, Gemma Evin Harris, Harris adlı bir e, editör. E, 4 ile 12 yaş arasındaki çocuklardan bir sürü okuldan işte böyle bir talepte bulunmuş bir sürü soru toplamış. E, çocuklardan gelen sorular e, çok çok. ...ilginç. Ee, bu soruları da konusu, yani her sorunun konusuna göre işte uzmanına e, göndermişler ve uzmanlardan da yanıt almışlar. Gelen yanıtlar da son derece açıklayıcı, yani basit. Hani çocuklara e, verilen yanıtlar e, ama gerçekten de bilimsel yanıtlar ya da gerçekten de düşünülmüş yanıtlar. Yani bir bilim adamı e, bir soruya yanıt verince karmaşık bir şey söyleyecekmiş gibi bir evet. şey oluyor ya. Ön yargımız oluyor. Burada. Beni en çok şaşırtan ve en çok hoşuma giden özellik de o oldu. Çünkü e, yani bir çocuğun anlayabileceği basitlikte... Aynen öyle. Ya da o açık... konuyla hiç ilgisi olmayan bir evet, insanın yani da konu büyük konu bir rahatlıkla... Evet yani konu tamamen konu dışından insanlarda e, okuyup ne denildiğini... ...yani çok da derin bilimsel konular olsa bile anlıyorsun. Tabii güzel. yani derin felsefi konular, evet. derin bilimsel konular... ...böyle çok hakikaten ağır sorular var. Bazıları da çok zor sorular yani... Şimdi bir iki örnek vereceğim zaten ama kimler yanıt vermiş biraz ondan hı hı. o yani birkaç isim söyleyeyim. Mesela Alain de Botton e, yanıt vermiş, Naum Chomsky yanıt vermiş, David Nichols, işte Richard Dawkins gibi bir sürü e, işte konusunda artık çok tanınmış uzman e, insanlar e, çocukların bu sorularına yanıt vermiş. Şimdi sorularda neler var, çocuklar neler sormuş e, ona da bakalım. Yani bizim de hani çocukken bilmiyorum e, benim bir sürü e, sorum vardı benim. Kendi sorduğum soruları da buldum bu kitabın içindeki. Hı. O benim çok hoşuma gitti. Mesela benim kafama çok takılırdı. Yani nasıl yani hepimiz akraba değil miyiz yani? Olmamız lazım <gülüyor> ama filan diye böyle onun mesela çok pratik bir yanıtı öyle var. Öyle bir soru mu var? Bu soruyu sormuş birisi. e o zaman hepimiz akraba mıyız yani diye bir çocuk <gülüyor> sormuş. E, çok da güzel bir yanıt verilmiş ona. Şimdi o soruyu bulurum buradan. E, basit bir aritmatik işlemiyle aslında zaten ortaya çıkıyor başka bir olasılık olmadığı. Yani öyle hani çok... ...acayip araştırmalar, genetik çalışmalar falan yapmak da gerekmiyor yani. Öyle bir belgesel vardı. Ee, hani Afrika'dan bütün insanlığın yayıldığına dair bir teori vardır ya. Hı hı. Amerika'da, galiba New York'ta dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş, çeşit çeşitli insan. Hepsiyle böyle bir çalışma yürütülmüştü. Genetik araştırma hı hı. da yapılıyor falan. Gerçekten birbiriyle çok yakın ilişkiler içinde çıkmıştı o Değil insanlar. İşte yani ya Bambaşka de, ülkelerden gelmişler bir ama. Bir arada hepimiz Cengiz Han'ın torunuyuz diye bir hafta oluşuyordu <gülüyor> ortada. Bir de bir sosyal medya geyiği olarak şey vardı işte tanıdığın yedinci kişinin tanıdığı yedinci kişi kesinlikle Brad Pitt'i tanıyordur filan evet. gibi böyle bir <gülüyor> komik denklemler vardı ama evet yani bunlar düşünmek için iyi alanlar bence. Şimdi sorulan yani çocukların sordukları sorulardan birkaç örnek Okuyayım. Hı hı. Bunlar benim tabii çok hoşuma gitti. Önce hani şöyle bir örnek. Hala keşfedilmemiş hayvanlar var mı? Mesela çok doğrudan hani konuyla ilgili bilimsel evet. e, bir yanıt gerektiren bir soru bu. Yani hemen e, anlaşılıyor zaten sorunun içeriği. Peki şu nasıl? Solucan yememde bir sakınca var mı? <gülüyor> <gülüyor> şimdi bir de buraya geliyoruz. işte. atom nedir? Mesela çok böyle hani nasıl cevap verelim yani şimdi? Anlat, bir dakika. Anlat, yani anlat evet. Hani atom Mesela buna e, arkadaş şeyi diye bir bölüm var bu ee, nasıl diyelim e, makaslananlar diye bir bölüm var hani kitaba alınmayan bazı yanıtlar Çünkü dalga geçmiş bazı yanıt veren kişiler bazı ha. sorularla işte e, e, ...makaslanmamış bir, ama o arkada arkaya koymuşlar sonra yayınlandığına göre ama işte Evet atom nedir sorusuna mesela galiba bir komedyen şimdi hatırlamıyorum şey demiş e, bilimsel bezelye gibi <gülüyor> <gülüyor> bir yanıt vermiş mesela çok güzel ee, ...işte neden yetki hep yetişkinlerdedir? Aa işte. Evet güzel bir soru. Bu hepimizin kafasını çocukken karıştırmış... E, ...yetişkinken de tabii ki bende olacak... ...dediğimiz <gülüyor> konu. Kan neden mavi değil de kırmızıdır mesela. Bu da e, ilginç sorulardan bir tanesi. İşte küresel ısınma nedir? Mesela bu da e, bir soru. Pastanın tadı neden bu kadar güzel? Yani çocuk <gülüyor> Kimi dünyasının... Kimin yaptığına bağlı hani, derdim <gülüyor> <da>, ben. Yani, <gülüyor> evet, o da tabii değişir. E, i̇şte bu sorular... yani. Soru bu pastanın tadı neden güzel ama gelen yanıt en az soru kadar çocuklar bu soruyu sorarken çok ciddiler. Yani benim hiçbir şüphem yok bu sorunun Hı -hı. ciddiyetle sorulduğundan. Ee, o çocukça ciddiyet yani çocukça demek bile çok aslında tuhaf geldi şimdi kulağıma. O ciddiyeti ciddiye almamakta büyük bir sorun var. Evet. Yani hakikaten o ciddiyette de cevap vermek gerektiğine inanıyorum ben. Ee, o yüzden de yani pastanın tadı neden güzel sorusuna verilen yanıt tabii ki. O ciddiyette bir yanıt olmuş ki bu kitabın en önemli özelliklerinden bir tanesi. Kim bunu yanıt vermiş? Yani mesleği ne? Loren Pascal diye bir e, aşçı olması lazım. Hemen e, bakıyorum. Mutfak sanatları uzmanı falan herhalde yani şey gastronomi. Yemek kitapları yazarı ve yayımcı. Hı. Loren Pascal diye. E, işte e, biliyor musunuz ben de kendime bu soruyu defalarca sormuşumdur diye. Zaten hani çok da derin... Mesleğin olunca hele daha da derin bir konu yani pastanın tadı neden bu kadar güzel. Zaten hikaye bu bence yani o bilmediğimiz şeyler yetişkin olarak genel tavrımız o ya yani bir şeyi bilmiyorsak eğer. E, ya ne demek tabii içine, içine şeker var falan <gülüyor> mesela geçiştirme eğilimindeyizdir ya da işte sorma demek ki bence en korkuncu o. Yani bir çocuğa soru sorma demek yani tabii ki tahammül sınırları da zorlanıyor çünkü çocukların belli bir yaştan sonra biliyoruz ki en ünlü soruları neden bu ne? Niçin? Bu neden? Niçinin <gülüyor> açıkladığında da bu sefer onun evet. üstüne yine bir niçin eklerler bir de. Evet yani hani o da hakikaten herkesin e, tahammül sınırı farklı. İşte yorgun bir günün vardır. Ne bileyim canın sıkkındır bir şeydir. Hani zorlanabilir insan bunu anlıyorum ama... ...mümkün olduğu kadar e, bu ciddiyeti korumakta fayda evet. var. Ama eğlenceli olmakta da hiçbir sakınca yok. Buradaki evet. yanıtların hepsi aynı zamanda çok eğlenceli. Şimdi Peki bir... E, <gülüyor> şöyle bir bilgi var mı kitapta? İşte toplam şu kadar soru geldi bunlar. Yok yani binlerce elendi. soru yani geldi filan. Bunu eleyip tip... bulmak da bu kadar <gülüyor> e, aza indirmek de zor. Kim bilir daha neler neler gelmiştir. Tabii gelmişti. şimdi benzer sorular çok gelmiştir. Yani aynı tür soruları doğal olarak bir başlığa e, hmm. dönüştürüp hani bir soruya çevirmiştir. Ama e, soru sayısını yani binler ce soru diye e, bir burada açıklama var. Onun dışında herhangi bir sayısal bilgi yok. Ama mesela şunu, benim çok ilgimi çeken bazı e, şey sorular ve yanıtlarla ilgili birazcık bir şeyler söyleyeyim. Neden bazı insanlar kötüdür? Yani soru bu. Neden bazı insanlar kötüdür? Çok ağır bir soru. Evet. Çok derin bir soru. İşte bir psikolog e, doktor Oliver James e, yanıtlamış. Ben bu verilen yanıttan açıkçası çok... Çok hoşlandım. Yani bu e, çok iyi bir açıklama olduğunu düşünüyorum. E, i̇şte anlatıyor durum hani şöyle olur böyle işte üzülürüz bize e, işte hatamız olmadığı halde bizi annemiz babamız kızarsa mesela üzülürüz vesaire gibi açıklamalar yapıyor. Ondan sonra e, diyor ki e, işte e, birileri onları kızdıracak ya da üzecek bir şey yapmıştır. Onlar da bu duygudan kurtulmak ister. İşte bu yüzden sizi kızdırır ya da üzerler. Bu aslında başkalarını çöp kutusu gibi kullanmaya benzer. İçlerinde biriken duygu çöpünü size boşaltmaya çalışırlar. Kısa süreliğine de olsa bir rahatlama hissederler. Oh be içimdeki çöpten kurtuldum diye düşünürler. Oysa bu yöntem aslında bir işe yaramaz. E, diye de devam ediyor. Sana bütün e, çöpünü çünkü. Bir de onun tekrar edeceği belli. Çünkü evet. sorunun kökenine gitmemişsin. Mesela çok güzel bir açıklama. Hani hakikaten pıt pıt pıt yerine koyuyor. Üstelik de sen o duruma düşmemek için... Hı hı. Ne yapmalısın yani e, kötü olmamak da elimizde ya da bir kötülük yapabiliriz ya da kötü dediğimiz şey ne? Bütün bunları aslında bir araya getiren bir e, bir seferde yanıtlayan bir e, yanıt bu. Evet. O yüzden bu çok hoşuma gitti. Bunun bir karşılığı var. İyilik nereden gelir diye de sorulmuş mesela. Hı. Yani iyiliğin nereden geldiği de hani e, o da çok muğlak. Bunu da bir e, filozof yanıt vermiş. Başka e, sorular işte mesela hepimiz akraba mıyız? Evet Richard Dawkins evrim biyoloğu e, yanıt vermiş buna. E, evet hepimiz akrabayız diyor. Ve e, diyor ki işte e, istediğiniz kadar geriye gidebilir ve kaç kuşak geriye gittiyseniz o dönemde kaç atınız olduğunu hesaplayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken kaç kuşak geriye gittiyseniz ikiyi o sayı kadar kendisiyle çarpmak diye. Şimdi ortaya çıkan sonuç da... E, Öyle bir e, rakama ulaşıyoruz ki dünyada insan türü var olalı beri o kadar insan yaşamamış. <gülüyor> yani eğer beni hani ikiyle çarp, ikiyi çarp, çarp, Kaptan çarp git. Evet, Kaptanarak çünkü. çünkü. bir de nüfus var bir de evet. onu nüfusla çarpman lazım. Bu da şu anlama geliyor. Eğer herkesin kökeni ayrıysa <gülüyor> o zaman o kadar insan nereye gitti? Evet. Yani çok büyük bir insan kaybı var demektir yani. Eğer uzaylılar kaçırmıyorsa dünyada bir yerde olmaları hı. gerekirdi ama değiller hiç olmadılar hatta öyle bir rakama asla ulaşmadı toplam insan sayısı. Hı hı. Yani bugüne kadar dünya üzerinde varlık göstermiş insan sayısı dolayısıyla bu basit matematik yani basit derken hani işlem basit evet. e, gösteriyor ki bir şekilde herkesin akraba olması lazım öbür türlü mümkün değil. Yani herkes aynı yerden geliyor Aha. anlamına geliyor bu da e, yani bu tabi çok keyifli bir açıklama var. ben burada çok kaba ifadelerle anlatıyorum ama dil çok güzel <gülüyor> Aa, kitabı şiirsel taşın çevirdiğini söylemeyi unuttum evet. ee, işte zaman hızlı geçmesini istediğinizde neden yavaş geçer? Murphy yasası. <gülüyor> i̇şte yani böyle basit bir yanıt da ama çok benim de kafamın çok takıldığı sorulardan biriydi bu. Hatta hep şeydir ya acelem varsa o kırmızı ışık evet. bitmez yani bitmez yani bir türlü bitmez. Acele edip saate çok bakıyorsan <gülüyor> yolda vapuru kaçırırsın. Ama yani... nasıl olsa kaçıracağım deyip sakin gittiğinde de vapura gider oturur bir de beklersin. Evet işte zamanın yavaş geçmesi beynimizin bir işlemiyle ilgili. Öyle ama. mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Çünkü o anda... Onu saymaya başlıyormuş hakikaten hmm. anladın mı? Yani sayınca da tabii hani bir, iki, evet. üç yani o zaman... Habire ona odaklanmış oluyorsun. Aynen öyle. Yani doğal olarak tabii. Işlemi değiştirdiğimiz için yavaşlıyormuş aslında zaman <gülüyor> geçme süresi. Ee, i̇şte ne bileyim daha ilk metal aleti kim yaptı? Gazlı içeceklerdeki baloncu baloncuklar şişeye nasıl girer? En ee... komik soru sence hangisi var mı? Öyle bir şey yaptın mı? Ya en komik soru aslında ya şimdi... Ya da en ilginç soru. Maymunlarla tavukların ortak özelliği var mı? <gülüyor> Mesela bu çok ilgimi çekti. Gerçekten de çünkü... E, var mıymış? E, i̇şte e, kanat yani tavuk kanadı diye yediğimiz şey aslında maymunun koluyla aynı buradaki yanıta göre. <gülüyor> <gülüyor> bu da bir evrim biyoloğu ve bilim programları yayıncısı Doktor Yan Wong yanıtlamış bunu. Yani sonuçta o da kol o da kol diyor yani hani evet aynı. Ve çok fazla sayıda e, benzerlikler var. Yani çok çarpıcı <gülüyor> gelmişti bana bu. Ee, onun dışında mesela çok işte önemli bulduğum sorulardan bir tanesi ki soruyu yanıtlayan işte Bethany Hughes diye bir tarihçi yanıtlıyor <gülüyor> bu soruyu. Büyük İskender kurbağaları sever miydi? Allah Allah nereden aklına gelmiş çocuğum bu? Diyor ki bu soru üzerine oturdum ve kafamı kaşımaya başladım. Aklından yığınla tuhaf düşünce geçiyor. Eski Yunan, Yunan filozofu Sokrat'a geçiyor oradan. Çünkü onun işte... Ee, şey, ...soru sorma vesaire yöntemini övüyor bir. Ondan sonra işte... E, ...İskender'le bağlantısını kuruyor ve... ...onun yazdığı işte bir... ...içinde kurbağa geçen bir şey... ...şimdi bulamadım burada hemen altını çizmedim çünkü. Ondan sonra... E, ...ondan e, söz ediyor ve... E, ...Ezot masallarından bahsediyor vesaire. Oo, yani... Ne kadar. <gülüyor> bir, bu sorunun öyle bir yanıtı var ki... yani ...ve İskender bir çocuk olarak... ...Akdeniz bölgesindeki... ...hani herhangi bir çocuk gibi kurbağaları mutlaka dinlemiştir vesaire. Hı hı. Hani bütün bunları bir araya getirdiğin zaman şu soruya yanıt veremiyor tabii. Sever miydi? Hani bu soruya yanıt veremiyor. Ama kurbağalarla mutlaka İskender'in bir ilişkisi vardı. Hı hı. Ve öyle göndermelere neden oluyor ki o soru. Yani çok zengin bir yanıt var Evet burada. üstelik kısacık bir <gülüyor> e, yani iki sayfa içinde Aynen. ne çok şeyden bahsediyor. Ama çok zengin yani. E, i̇şte sonra mesela Tanrı kimdir diye bir soru gelmiş. Tanrı kimdir sorusunda üç ayrı kişiden yanıt almışlar. Bir tanesi filozof, iki tanesi yazar. Ve mesela çok ilginç yanıtlar var burada da. Yani bir sürü farklı bakış açısı var durumda. Herkes de o farklı bakış açılarını bir biçimde ortaya koymuş vesaire. Çok güzel yanıtlar var. İşte sonra mesela yine çok önemli sorulardan bir tanesi. Beni ben yapan nedir? Bu mesela çocukken çok... ...benim de kafama... ...yani niye ben şimdi başkasıyım yani filan gibi hani... ...ya da niye o ben <gülüyor> Ben değilim? niye benim. Falan evet yani bu tip sorular. Bunlar da mesela çok güzel açıklanmış sorular. Ee, zamanı yine e, bu kitabı ayırmış olduk böylece. Şimdi e, bu kitabı armağan edeceğiz yine her zaman olduğu gibi... ...ama bugün e, farklı bir yöntemle armağan edeceğiz. E, her zaman şarkı çalmaya başladıktan sonra ilk arayana veriyordu kitabı... ...ama artık... E, arayan arayan kişilerin adlarını artık yanıt verebildiğimiz kadarıyla çünkü tek kişi var bugün burada ve yanıt verebilece ve yanıt verebildiğimiz isimleri kaydedeceğiz ve onların içinden bir kurayla belirleyeceğiz kimin kitabı kazandığını. Evet. Telefon numaramızı söyleyelim hemen. 0212 343 4040. Bilimden bahsetmiştik. GC dönüşten bir şey çalalım dedik bugün. Marvin Berry and the Starlighters'tan Night Train'i çalacağız şimdi. E, kitabı kazanan kişiyi yayından sonra açıklayacağız. Çünkü daha telefonlar gelmeye devam ediyor. E, ee, senin kitaplara evet, geçelim istersen. Bir, bir tarih serisi var elimde. E, işte Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan e, çok kısa süre önce yayınlanan bir seri bu. Keşfedin serisi. E, şu an için Üç cildi e, Türkçe'ye çevrilmiş e, Vikingler, Eski Mısır ve Roma İmparatorluğu diye. E, ama devamı da gelecekmiş Mezopotamya, Taş Devri, Çin İmparatorluğu ve Antik Dünya diye e, dört kitap daha e, geliyor bu seriden. E, bunları yazan kişi Philip Steele bir İngiliz e, çocuk kitapları yazarı çok fazla sayıda kitap yazmış bugüne kadar ve genelde bu tip konular üzerine de çok çalışan birisi. Daha önce bilmeniz gereken her şey diye bir kitap hakkında yazmıştık Hı -hı. hatırlarsın. Onun da yazarı ve yazar yaptığı işi şu şekilde tanımlıyor. Ben işte genelde yazıyorum ama çok büyük bir ekiple çalışıyorum. İşte editörler var, sanat yönetmenleri var, fotoğrafçılar yani bayağı bir büyük Hı -hı. prodüksiyon sonucunda işler çıkıyor diyor. Öyle olunca tabii çok renkli kitaplar ortaya çıkmış. Bunlarda da öyle. Çünkü Viking eski Mısır ya da Roma İmparatorluğu'nun olabilecek her türlü yönünü bir sürü etkinlikle de destekleyerek burada anlatıyor. Yani tarih sadece kuru kuru bir tarih yok işin içinde. Tabii ki standart Tarih kitaplarında olduğu gibi bunlarda da işte e, ilk kuruluşlarından itibaren başvuyu anlatmaya. Altta bir zaman çizelgesi var ilk birkaç sayfada. Bütün kronolojik olarak o uygarlığın e, gelişim sürecini, işte nasıl yükselip Hı -hı. nasıl yıkıldığını oradan görüyoruz. E, yukarıda da e, farklı farklı konu başlıklarıyla ikişer sayfa halinde pek çok güzel şey var. E, fotoğraflar işte o dönemden çizimler. kalan hı hı. E, objeler, çizimler e, var. Ben tabii e, Roma İmparatorluğu ve Eski Mısır hani daha nispeten daha çok yapılmış, ele alınmış konular olduğu için çok Vikingler cildinden daha çok e, keyif aldım. Çünkü çok da tanıdık olmayan bir yaşam biçimini anlatıyor. Ya yani kendi adıma öyle hı hı. söyleyebilirim. İşte e, Mesela işte Viking dünyası, Vikinglerin gelişi. Vikingler nereden hmm. çıkıp gelmişte işte İskandinav ülkelerinden, İsveç, Danimarka ve Norveç topraklarından yola çıkıyorlar. Çünkü ekip bitecekleri arazi çok az. Zor şartlarda yayılıyorlar, yaşıyorlar ve daha rahat yaşayabilecekleri toprakların peşindeler. Ve bütün işte İzlanda'ya, İngiltere'ye, Avrupa'ya... Hatta Bağdat'a kadar bile. Hatta Amerika'ya da aslında Amerika, ilk giden Avrupa'lılar. Evet, yani bu Avrupa öyle bir şey var. Kuzey Amerika'dan Bağdat'a kadar bir alanı evet. işte keşfe çıkmışlar. Birçok keşfi aslında kayıt altına alınmadığı için büyük ihtimalle... E, ...hani farkında değiliz ama birçok keşif aslında Vikinglerin ondan önce. Evet. E, yani... E, hmm. Bu işte Vikinglerin e, yayılış, yayıldığı bölgeleri anlatıyor. İşte bir yandan tarihçe dediğim gibi o kronolojik çizelge var. Bir harita var. Haritada işte nerelere gittiğini görebiliyoruz. Ee, ve Viking tarihinin önemli belli başlı kişileri Viking kahramanları işte. Kürk donlu Ragnar <gülüyor> varmış. <gülüyor> Çok hoşuma gitti. İşte Kızıl Erik var. Ee, Sert Harald var. İşte Norveç kralı Olaf falan böyle çok ama kürk, kürk donlu Ragnar bana hep şey Ejderhan'ın nasıl eğitirsin o korsan e, topluluğunu hatırlattı, evet, evet. çok komikti. E, sonra işte Viking toplumu, e, Viking toplumu nasıl yaşardı, ne, ne gibi, e, nasıl evlerde yaşıyorlardı, işte günlük yaşamda ne tür eşyalar kullanıyorlardı, işte tanrıları kimdi e, bunları tek tek anlatıyor ve e, kitabın en sevdiğim e, özelliği mesela şuradan örnek vereyim. işte uzun ev. Tipik viking evi nasıl derim, mimarisinden bahsediyor ve altta bir bölüm var. Böyle iki sayfaya uzanan bir ev yapalım diye bir bölüm. Burada fotoğraflarla tek tek adım adım bir viking evi nasıl inşa edilir. Ah, çok güzel. E, çocuklara böyle bir etkinlik önerisi yapmışlar. Burada işte malzeme listesi var. İşte e, evin planları ve ...santimetreyle işte ölçülerini vermişti... ...kartondan, boyadan, alçıdan... ...kendin böyle bir viking evi inşa ediyorsun. Peki bir şey soracağım... ...şimdi bu aslında... ...yani böyle bir dizi yapma fikri tabii ki yeni değil... ...yani böyle onlarca tabii, çok var. dizi var. Hepsi de mutlaka birbirinden bir farka sahip oluyor... ...mesela bundaki etkinlikler çok güzel belli hı hı. ki... ...hatta yemek tarifleri de var yanlış hatırlamayasın Var, var bunda işte bir viking somunu yapalım... ...var mısır e, sayfası kitabında... Çörek tarifi var. O dönemde i̇şte yani o, o yenilgiyi düşünülen ya da işte Aha. bilgileri bugüne kadar ulaşmış Şimdi yemekleri. Şimdi bu e, çok ilginç bir durum var bence burada. Hani hep belli kültürde işte eski Mısır, e, e, antik Yunan, Roma, Roma, Çin işte Viking mesela. ...arada Viking daha az karşımıza çıkıyor... Evet, o, o yüzden daha çok ilgimi çekti. Evet. Yeni bir şey gibi. Evet. Mesela ama... ...işte şey vardır, işte Aztekler, Mayalar... ...onlar da Vikingler kadar en fazla... ...karşımıza çıkar. <gülüyor> ama ne bileyim... ...mesela bir aborjinlerle ilgili böyle bir kitap... ...yoktur. İşte Orta Asya... Evet, ben de bu seriyi de... ...aynı şeyi düşündüm de işte... Devamında gelecek kitaplardan biri Çin imparatorluğuymuş. Ama Çin yani hani Çin'de Çin, çok anlatılan şey. Yine yani. nispeten diğerlerine göre işte e, Mezopotamya, Yunan, Roma, Mısır'dan daha az karşımıza çıkar yani. Yani Yine belki de, evet, evet, evet haklısın ya yani. Aztek Maya ya da işte Güney Amerika kültürleri ya da Afrika. E... Yani neye bakarak bu tercih yapılıyor diziler ne ha, yani hiç hani çok büyük yapıları var bunların da. Bir daha, de bunlar ne, hani daha uzun yıllara yayılmış daha köklü kültürler olduğu bunun, için. Çünkü Afrika'da e, böyle başlayıp da yüzyıllarca süren bir ama yani e, o... uygarlık yok kabileler var. Tabii, küçük, ama küçük orada toplumlar da o, var ama orada da o kültür çok köklü yani bence böyle bir şey söyleyemeyiz yani. Hani Hayır, bıraktıkları öyle. eserler açısından değerlendirilebilir belki işte devasa piramitler bırakmamıştır bu toplumlar falan <gülüyor> ama ne bileyim yüzyılda ne kadar zamandır ayakta duran çamur e, apartman blokları var mesela. Evet. Şey. Hani e yani o da o, o kadar önemsiz bir şey değil. Yani evet, o yani parça parça hani... olduğu için belki yani bu yani Roma deyince işte milattan önceden başlıyor 3. 2. Evet. yüzyıldan. İşte Bizans'a kadar, hani Doğu Roma İmparatorluğu ben, kurulana kadar gidiyor. Belki bence öyle kolay, kolaydan gidiyoruz. Çok anlatılanı tekrar anlatmak daha kolay. Biraz belki ondan daha fazla belki yani. malzemesi evet. var. Daha fazla anlatılacak e, şeyi çıkar, çıkarabiliyorsun. O yüzden herhalde. Yani. Ee, bunlara dönecek olursak işte günlük yaşam dedik işte mimar işte Vikinglerde kadınlar. Viking kadınları nasıl yaşardı? Mesela e, ütü tahtaları varmış. Burada hmm. bir tane işte balina kemiğinden yapılmış bir tahta Norveç'te bulunmuş. Bir de onun kenarını falan çok güzel... Ee, onların ile, oyma o, işçiliği oyup zaten. ...oyup e, Düğünlerden ya da panayırlardan önce bu tahtanın üstünde muhtemelen diyor can bir... Küre kullanarak yani ütü yerine hmm. giysilerini kumaşlarını bununla düzleştirirler. <gülüyor> i̇şte Viking imajına ne kadar ters değil mi ütü aslında. <gülüyor> <gülüyor> evet hep şeye geliyor değil mi o Vikingler çizgi filmi Tabii, geliyor. Tabii aynen. <gülüyor> Ondan sonra işte diğer işte Mısır ve Roma'da da mesela Roma'da ballı hurma tarifi var. Değişik işte mozaik yapımı çocuklara işte çok basit malzemelerle mozaik Roma mozaikleri nasıldı sen de yapabilirsin gibi bir önerisi var. Ya Bu önerilerin önemi bence o kültürü hani alıp al çocuğum oku bunu işte Romalılar şöyle yaşardı bunu yapardı demek yerine bir de bunu yaptırırsan onu yaşayarak daha iyi algılamış olaylar. İşte bir Roma mutfağı inşa ettirmişler burada küçük bir maket yaptırmış her oradaki kullanılan objeleriyle birlikte. O yüzden yani e, böyle alıp rastgele bir sayfasını açıp canının istediği yerden okumaya başlayarak. Ya da resimlere bakarak resimlere bakarak çok şey. Işte yani. Kitabı. Yani kısa kısa küçük küçük başlıklar halinde e, çok fazla bilgi var ama bilgiyi nasıl verdiğin önemli tabii. Evet süremizin sonunu geçtik her zamanki gibi. E, önce bugün armağan ettiğimiz kitabı e, kimin kazandığını söyleyelim. Domingo yayınlarından Küçük İnsanlardan Büyük Sorular, Hayli Mühim İnsanlardan Basit Cevaplar adlı kitabı dinleyicimiz Yosun Şimşek'e göndereceğiz. Ee, o zaman haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlamış olanlar Baumax Soy ve Yulday Karakeç.